günün gazeteleri. Hepsi açıldı masalar üstüne. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ay. Fahy Bey oy oy oy oy oy diyerek yerleşti işte yerine. Ay. Hoş geldiniz siz de. Efendim hoş bulduk. Oh nihayet oturduk sabahtan bir ayaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Valla iyi geldi. Buyurun efendim. efendim e, Oktay Bey bugün çok güzel haberler hazırladın. Ya, ya. <gülüyor> tamam abicim biz verelim. Çok önemli haberler. E, yurt dışı haberleriyle başlayacağız. Yurt dışından mı? haberlerle başlayacağız. Dış kaynaklı yani dış ülkelerden. E, Almanya'dan ilk Benim haberimiz. Benim bugün elimdeki haberlerin çoğu uyuşturucu. Ayıp mı? Aha. Yani satan utanmıyor da biz bunun haberini verdiğimiz zaman utanacağız? Doğru. Buyurun Farbe. Teşekkür ederim. Amatör bir Alman şarkıcı. Tim. Aa, kim? Tim. E, soyadını vermemişler. Bir Güneş Rekor'una imza attık. Niye soyadını vermemişler ya? Yazık adama. <Gülüyor> Niye <canım? Ama> belki <Gülüyor> Tarkan diyor. gibidir. Nasıl? Ha, sadece doğru ya. Orada da Almanya'da da sadece isimleriyle anılıyor. mesela çıkıyor daha. Ee, veya mesela. Ajdar mesela. mesela. Evet şarkılarıyla ortaya çıkıyorlar ya bazen. Ajdar bu arada dün ortalığı birbirine katmış bilmiyorum. Izledim. Ben artık izlemiyorum. Rahatsız oluyorum. Bravo tebrik ediyorum. İzleseniz gerçekten iki kat rahatsız olurdunuz. 59 saat aralıksız şarkı e, söyleyerek Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Ve o 59. <gülüyor> saatinin sonunda da bittim demiş. Vallahi İkinci Dünya <gülüyor> bittim, Savaşı... Bittim diye de takılacakmış. İkinci Dünya Savaşı döneminin en önemli Alman şarkılarını söyleyerek, e, Alman marşlarını da söyleyerek bu İkinci alandaki... İkinci Dünya Rekor... Savaşı'nın önemli Alman marşları... <gülüyor> Biraz tehlikeli şey mi? Gaz odaları <gülüyor> Gaz odaları O tip şarkılar mı? Valla ben tam olarak hatırlamıyorum o dönemleri İşte ama. amatör diye yırtmış ya adam bu tim Amatörüm ben falan Amatör diye. bir naziyim <gülüyor> Valla biraz tehlikeli sularda mı yüzmüş ya bu tim Tim Tim demişti. Bir önce yani? yani esas amacım demiş bu Guinness rekorlar şenliği ya bu hafta. Evet, şenliklere kara bir bulut olarak çökmek <gülüyor> midim. Valla <gülüyor> bir önceki rekor 58 saat 15 dakikaydı. Biraz daha ilerletelim dedik. Bu sene 59 saate çıkardık. Seneye 60 saatin garantisini şimdiden veriyorum diyerek. Söylesin eğlenceli Alman şarkıları söylesin. Eğlenceli bir Alman şarkısı var mı? Bana sabah a sabah. Kahramanlık ya? türküsü yok mu Alman'da? Luftballons diye şey var. Nena şarkıları var. Öyle mi? Ben Tabii. Scorpions'tan söyleyeceksin. Söyleye, Scorpions Almanca söylemiyor ki. Abi söylüyordur zaten ya. 50 59 saat kaç şarkı ediyor? 59 saat. Bir şarkının ortalama süresi 4 dakika dersek. 4 dersen. dakika. 59 şarpı 15. 60 desen. Oktay sen inanılmaz. Sırfızı. Pardon. <gülüyor> Bak Nena bile İngilizce söylemiş. Ya. ya. Kız o zaman herhalde İngilizce bilmiyordu ilk söylediği zamanlarda. 900 şarkı eder ya. 900. 800-900 arası bir şarkı ediyor. Ya bunlar işte şey ise nazi şarkılarıysa onlar biraz uzundur. <gülüyor> nazi <gülüyor> havaları diye geçer. O zamanlar <gülüyor> <gülüyor> biraz uzun tutuyorlarmış hakikaten şarkıları. Bir tane filmlerde hep çalan bir şarkı var. Ben onu hatırlıyorum da tam kafamda şu anda çalıyor ama... Zaten e, söyleme bence onu da yanlış bir şey falan olmasın. <gülüyor> tam dile getiremiyorum. <gülüyor> bence de evet. Evet. <gülüyor> Rekor kırmış rekoru şimdi. Rekoru kırmış. Benim diyeceğim şey acaba bu hafta dolayısıyla biz de bir yayın rekoru kırsak acaba Kaç bunu saat tekrar her yayın sene... yayın rekoru? Ya yayın rekoru 48 saat mi ne yani o kadar bir şey değil. Abicim bizim yayın rekorumuz belli. 1500. program yaklaşıyor. Biz 1500'de... Ne yapacaksak yaparız. Diyeceğiz. İşte Daly'e diyeceğimiz <gülüyor> 1500. programı. <gülüyor> evet. 1500 saatlik bir program. Ya Ay, çok uzun 1500 ya. 1500 saatlik program mı? Onlar... O zaman ben sana rekoru söyleyeyim mi? Söyle. Moder sobaların 7'de başlaması. O sana en güzel rekor. Valla en güzel rekor. O zaman 1500'üncü programın hatırına 7'de 10'a kadar kesintisiz, kesintisiz yayın. Kesintisiz. <gülüyor> Öyle bir şey düşünüyorum. Orkday Arada şarkılar diyorsun? falan. falan tabii ki, tabii ki. Şarkılar zaten olmazsa olmazımız bizim ya. Şarkılar olmasa biz neyiz ki? Evet, o zaman hazır şanzumetreler 1500'ü gösterirmeye yakınken <gülüyor> Oktay Bey kokain dünyasından çok önemli haberlerle damgasını vuracak sabahımıza. Ne kadar rahatsınız ya gerçekten ben nasıl Şimdi anlatacağım nasıl der anlatacağım. Ki an benim kafamda direkt kokain canlandı bilmiyorum. Teşekkür size. ederim. Danimarka parlamentosu tuvaletlerinde kalıntılar bulunmuş. <gülüyor> Buldur canım kalıntılar. o fırça koymamışlar ki. <gülüyor> <gülüyor> yani olur yani insanlık hali. Tabii canım o adamlar da çünkü uzun şey parlamentoda günlerce şeye kalıyorlar. Bütçe tartışmaları var. O, arkadaşlar arkadaşlar. evden başlanmış patates yumurta yemekte adamların içleri kakılıyor. Onlar da kakıyorlar oraya, ondan sonra kalıntılar bulunuyor. Ne kadar yani. çirkin bir kelime ya, kakıntı. <gülüyor> onu siz kullandınız. Kakılıyor, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içleri kakılıyor ne demek ya? İçleri yani... Ka kazınıyor de bari, bir şey. İçleri de. kazınma değil. İçim kakıldı değil. dedin. Kal Çok yumurta yedim, içim kakıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Patates yiyince katıldı haline geliyor. Doğru. Ama maalesef bu kalıntılar... Ne kalıntısı? Her tuvalette kalıntılar mı? Babadan oğlu <gülüyor> anlatılabilecek 3 dönem kalıntılar Bilet mi? Mermer gibi. Bence bu bilindik kalıntılar, tuvaletteki bilindik kalıntıların bazıları, mesela hani önem arz ediyor ya. Oktay biraz daha... hiçbir önem arz, arz etmiyor, etmiyor. Oktay. Ya, arz ediyor olsa zaten orada işine. Yani ben bir kere bizzat yaşamıştım. Ben yaşamıştım. <gülüyor> Hayır, biz yaşamıştık. <gülüyor> bir, bir gün, hiç unutmuyorum o günü de. Oktay hani bu muhabbete hakkında... girersek... Evet hakikaten sabah İdil... kapatalım. Tamam. içeride yakalım sigaraları. <gülüyor> Herkes bir içerisinde de ben diye anlatsın. Hayır ben anlatmayacağım. Sonra da. rahatlayıp stüdyoya döneriz. Sadece şunu ben söylemek istiyorum. Şimdi e, kakıntı dedi ya Feriz az önce. Bu kakıntılar bazen mesela babadan oğula anlatılabilen şeyler olabiliyor. Ya Tomurios'un Melek Yavrusu'nun yani. tek bir soru var bununla ilgili. Nasıl bir ortamda büyüdüm <gülüyor> Neyse gelin haberimizi çok önemli değil Özel hayatımızda nasıl e, Kalıntılar yaşadığımız Kalıntılar Danimarka'da maalesef Ortalığı e, Birbirine karıştırmış. Evet. E, mecliste biliyorsunuz e, Danimarka, Danimarka meclisini partisi, bilmez miyiz Vikingler Vikingler mi hükümette gene Danimarka'da çok yok artık ya Viking Aa, Kalmadı Kalmadı mı Viking azınlık hükümeti mi Koalisyondalar mı Şimdi hükümeti dışarıdan destekleyen 3 grup var. Bir, Vikingler. Danimark İki. Halk Partisi, Birlik Partisi ve Radikal Parti. Bunların e, şeyleri, tuvaletleri ayrı. Niye bütün Meclis bu partilerin de. isimleri bütün dünyada aynı oluyor? Çok sıkıcı. Halk Partisi, Birlik Partisi, hep aynı aynı partiler. Ne olsaydı Değişik abi? bir isim olsaydı. Mesela Monarşik Türkiye Partisi. Buna çok Tabii güzel bir örnek güzeldi. sizin zaman ki projeniz. Seçimler yaklaşıyor. Ege Bey, bilmiyorum şimdiden kursak... Kesin Anca. meclise gireriz. E yaş da küçültüldü. Yaş da küçültü de kral olmak için belli bir yaşa gelmeyi bekliyorum ben. Öyle Yoksa bir şey yok. Böyle gazetelerde Sen... genç kral, genç kral diye şeyler. Öyle bir şey olacak. yok. Sen kral olduktan sonra yaşını da belirlersin yani. Kral deyince belli bir ağırlık istiyor. Ben 50 yaşından sonra krallığa adaylığımı koyacağım. Doğru aslında. Ama o zaman tecrübesiz yaşlı kral olacaksın o zaman da. Bir ya mesela... o da ben tecrübe edinirim ya kendi kendime. Gene sen şey getireceksin değil mi? Yani yuvarlak masa şövalyeleri sistemi gelecek diye biz çünkü Oktay'la bekliyoruz. Meclis ve yuvarlak masa olacak. Bizim Hı. şövalyeliğimizin garantisidir herhalde. Ben sayman olacağım abi şövalye ne ya? Ben yuvarlak masayı değişik düşünüyorum ama. Nasıl yani? <gülüyor> Çok renkli bir masa olacak yuvarlak masa. Ya Böyle dönecek masa. Nasıl yani? Çarkıfelek şey, gibi mi yani? Onun gibi bir şey olacak. Renkli bir masa. Yani masa belki hatta kare bile olabilir ama oraya oturulunca adı yuvarlak masa olacak. Ama o ha yani oturanlar ayrı bir şey katacak oraya. Evet renkli renk katacak olanlar. Kare ondan. olursa ben oturmam. Kare olursa niye? Çünkü döndürdüğün zaman köşesi boş bölmeye batar. Onu ayarlar ya. Olur. Nasıl ayarlar abi? E, e, masa ya, dönüyor bir abi. şekilde. Tamam abi onu köşegenden izahı oturursun. Yaklaşmazsın yani. Bak. Ben işte böyle. Koyayım. Çözüm üretecek adamları o masaya topluyorum. Sen böğrüne gelirdiği niye korkuyorsun ya? Az geriye otur. Abi az geriye oturdur mu? Böyle oturacağız. Güzel çok. Haydi masa dönüyor. Hoppa <gülüyor> <abi>, Öyle <gülüyor> Niye döndürüyoruz masayı bilmiyorum ama. Yuvarlak ya. Niye döndürüyoruz? Ya. Yuvarlak değil ki kare. Hayır altı yuvarlak. Altı yuvarlak koktay e, tam ya niye altı böyle... yuvarlak abi? Altında kare yapıyorum. Gene döndüreceğim. Belki otomatik dönmez, i̇şte arkadaştan masa içebiliriz. İstersen döndürmeden. İçimizdeki nefak tohumlarını bir şimdiden şey yapmamız i̇ster lazım. Sen, Parti içten içe kaynıyor. Bence Sayın şöyle, kralım, ilk oylama şu olsun. Masanı döndürelim mi, Dönderelim mi Oylama mı? Monarşik Türkiye <gülüyor> Partisi'ndeki <Monarşik Türkiye gülüyor> oylama ha. Krala oylamayla mı geliyorsun sen? E abi bir danışmanı İsterse, olmayacak mı kralın? Bir oylayalım ya, bu <gülüyor> Oktay'ın kafayı kesiyor muyuz? Yoksa kazada mı kaybediyoruz <gülüyor> Hocam, i̇sterseniz ben rahatlıkla kesebilirim yani. Sen de krala hocam diyeceksin sen de. Ya hocam kral olduğu zaman kralım deriz. Şimdi sen benim hocamsın. Ne olmuş Danimarka'da? Danimarka'da işte bu 3 partinin kullandığı tuvaletlerde... Ayrı e, tuvaletler mi? Yok eş tuvaletler. E, eş. Senden? Ya orada da <gülüyor> Alafranka, Ala Danimark gibi bir şey yok mu? 3 partiye <gülüyor> mevzu milletvekillerinin maalesef kokain kullandıkları... Ee, şüphesi ortaya çıkmış. Şüphe derken? Ancak her üç partinin yöneticileri de partilerinde kokain kullanan vekil olmadığını açıklamışlar. Bizim partide kullanan vekil yok. Yalnız bizim partide ejderhalar var. Kafam çok güzeldim <gülüyor> Ve bulguları hayretle yani bulgu derken kalıntılardan bahsediyor. Bulguları hayretle karşıladıklarını söylemişler. Bilek Pardon Allah nasıl Allah bir bulgu Allah. bırakıyor bu bilek gibi şöyle çıkıyor. şöyle ne bilek <gülüyor> kalınlığında bulgular mı bırakıyor bilmiyoruz zayıf <gülüyor> uzak insanlar öyle bilmiyor. e, bilmiyorum ben bir filmde set <gülüyor> kokain biraz peklik yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Sonra her gün her gün çağırıyorlar adamları efendim burası gene iptal oldu kapılar da hep yazıyorlar. ...acaba sayın milletvekilim sizin partinin içini kullanabilirmiş... ...vallahi bizimki de aha görüyorsun hali diye... ...vallahi böyle bir şey... ...en son İtalya'da mı mı... ...İtalyan milletvekilleri mi kullanmıştı da... ...bir televizyon programında... Evet. Yani ...bir televizyon programında İtalyan milletvekillerini... ...hepsi kullanmıştı böyle... ...sıra gecesi falan yapmışlar orada da öyle bir şey... ...İtalyan gecesi diye... ...oraya gelmişti... ...İtalya'da da öyle bir adet varmış... ...tabii canım zaten orada mesela risottonun içine de konmuş... Yani en son Adana haberinden etkilendi değil mi? Kasap koyunca içine. Buyurun efendim. Buyurun efendim derken? Çirkinlikler haber olmasın, güzellikler, güzellikler haber olsun. Güzellikler haber olsun. O zaman sizi güzellikler diyarı Avustralya'ya götürmeme herhalde kimsenin gıkı çıkmaz. Benim biraz çıkıyor ama neyse buyurun. <gülüyor> Avustralyalı bilim insanları giyilebilir bir gitar icat ettiler. E, ...tişört şeklinde yapıldı. Tişörtün kol kısmına yerleştirilen sensörler... ...yen içinde kalacak <gülüyor> şekilde <gülüyor> hazırlandı. <kasarlandı. gülüyor> Elle yapılan hareketler e, notalara dökülüyor. Bu sensör dediğin şey o kadar hayatımıza girdi ki artık... ...her şeyi kabulleniyoruz ya. Sensör ne ya? Abi sensör. Sensörün ne olduğunu bana bir... Açıklayabilir açık... miyim hocam ben yine Apartmana giriyorsun mesela hocam... ...tam otomata uzandığın anda... ...ışıklar <gülüyor> yanıyor ya... ...veyahut başka bir örnek vereyim... ...bizim radyomuzda lavaboya gittiğimiz zaman... Laboya girdiğimiz anda <gülüyor> <gülüyor> vantilatörler çak Bunlar var ya onları hep sensörler yapıyor işte. Yani hareket algılayıcı. Ters bir hareketini gördüğün anda devreye giriyor. Tişörte nasıl koyuyorlarmış ya bunu? Tişörte işte Ege'nin dediği kol kırılır, yen içinde kalır metoduyla Pek uzun kollu, mevsimlik de var. Mesela güzel badiler var. Dünyanın Ondan en çirkin hareketidir. Ne? Gitar çalmak mı boşsa? gibi yapmak. Ben yani hakikaten böyle bir bir şey görünce utanırsınız ya. Ama burada sen çok güzel havada bateri çalıyorsun. Her sabah. Bateri daha çirkin. Bateri daha çirkin. Onu da onu kabul ya. ediyorsun. Ben, ama burada nasıl arkadaş arasındayız veya ben bunu yaparken tek başıma stüdyodayken yapıyorum. Bir de orada ben tek bir hareket yapıyorum. Zile vurup tutmak hemen. Ama bir yani öyle çok da çalmıyorum demek istiyorum. Ben artık biliyorsunuz gece hayatından bir süredir kopmuş durumdayım da hala bir şarkı çaldığı zaman böyle ellerini göbek hizasında yaklaştırıp pençe haline getirip sallayanlar var mı gitar çalıyorum. Var canım var. Sen olmaz bir rak vardı takılıyorsun. <gülüyor> Bol vakit geçiriyorsun yani görüyorsundur bunları böyle. Var. Kızları da bunlar. Bu tip şeyler. Hatta böyle bir yere yatanlar falan da var iyice alkolünde verdiği cesaretle. Yok şöyle söyleyeyim sana o bizim dönemimiz var ya. Bizim yaşıtlarımızda hala var ve biraz daha bizden büyüklerde var. Bir Şimdi alt geniş, yaş senasyon bir jenerasyon, alt jenerasyon, da... bir alt bu tür hareketleri alkolleriyle pardon e, portakal suları ile beraber sadece gülerek eğleniyorlar. O da herhalde müzik değişti. Şimdi bizim zamanımızdaki müzikte çok uzun gitar soloları vardı. Artık 7 rakta gitar solosu kalmadı. Maalesef evet, evet. bir şey var. Adam o hareketi nerede yapacağını bilmiyor. <gülüyor> bir Steel Gut'lı Blues'dan bir örnek verir misiniz? <gülüyor> yani bakalım Çünkü, elimiz gidecek mi? Onu elimiz dinleyelim. gidecek mi? Çünkü hakikaten herkesi ben hatırlıyorum ilk duyduğunda bile ister istemez öyle sanki göbeğimde bir mıknatıs. Elimi oraya tutamadım yani. Ya yani bu hareket yanmasana bile göbeğen dedin ya <gülüyor> Bak istesem istemez gitti. Bak yapıyorum yapıyorsunuz. Bak, Ama yapayım. eller otomatik otomatikman gidiyor. Ama ikiniz de yapıyorsunuz bu kadar konuştuktan sonra. Oh. Ne yapıyorsunuz ya? Oh. Oh. Oh. Çok zevkli oh. oğlum. Oh. Deliricem sevgili dinleyiciler. Ben bas yapmayı seviyorum. Bas gitar de, gene bir eziklik yani o. Niye abi en güzeli? Böyle. En acıklısını da söyleyeyim mi? Söyle. Gitar çalmayı bilen birisi olarak benim ince seslerde daha göbeğime yaklaştırıp <gülüyor> kalınlarda uzaklaştırmam daha acıklı bir şeydi yani. Bitmedi Bi yani bu. Oh, Allah Allah. Bunun bir de son kısmı vardı ya. Güzel. Esas orada insanlar. Hakikaten. Son kısmı dedi en, en uzun. En uzun. Abi, notu. Ama orada. İşte. Burada sen yapmayıp da ne yapacaksın? Ne yapacaksın hakikaten? Böyle elin cebinde mi duracaksın? Buna sabunum da yapılmaz ki. Sabunum sana. <gülüyor> Canımı çektirdim. <de. gülüyor> vur vur. Oh be oh. rahatladım valla. Çıktı abi bu şimdi ya. Sen Sensörden... Ne Tişört yaptık ya git abi. Tişört. Böylece hakikaten Avustralyalıların amacı böyle çirkin görüntülerin e, o zaman gerçek havaya... notalara dökülmesini İyi, sağlamak. Havaya giremezsin ki o zaman ya. Giriyorsun abi daha ses beter giriyorsun. Bir ses yamuk yumuk bir ses çıkacak o zaman. İşte onun sensörünü güzel ayarladılarsa. Onun ustaları var. Güzel ayarlayınca iyi ses veriyor. Yoksa şey olur yani. Ya da böyle orklarda vardır ya hazır parçalar. Mesela bir numara. <gülüyor> ork. Yine yine orgu <gülüyor> Gündeme getirdi fayi yani bir mesela hafta bir sonra. Mesela bir numarada. Bir numarada Stigart'lı bloz. İki numara. Hapsikort mesela. Çok güzel. Üç. Joe Satriani. Onu da koysana. Ya reklama girelim ben sonra sana çalarım kusursuz yaparım. Çalsana bunları. Reklam arasında çal ya fail. Bu ne yapsın takısın bir. O zaman çok teşekkür ediyoruz. İçer diyorum. Ne Sevgili dinleyiciler reklamlardan sonra herkes gitarlarını hazırlasın. <gülüyor> ne oldu şimdi? Niye böyle oldu? Günaydın. Günay ay aydın ay ay aydın. <gülüyor> haber başlayacak heyecanlanınca böyle yapıyor. Heyecanlanınca böyle sesler çıkartıyorum da. Evet Oktay uyuşturucu dünyasında neler oluyor bitiyor bizi habersiz bırakma yahu. Uyuşturucu dünyasında en son Yine gelişme. Bir uyuşturucu haberi ya. İngiltere'den geliyor. İngiltere'de e, bir uyuşturucu şebekesiyle başa çıkmakta zorlanan polisler enteresan bir yol bulmuşlar. Bunu aktarıyor haber. Madem yapalım, başa evet. çıkamıyoruz biz de bunun müptelası olalım mı demiş İngiliz polisi. İngiliz polisi kılık değiştirerek çok enteresan. Şebekenin Arap kılığına vermiş. girmişler. Arap kılığına. Çünkü öyle. geçenlerde vardı. Ne vardı? Ne vardı? Öyle bir dizide. Arap kılığına giriyorlar. Arap kılığına mı girmişler? Geçenlerde dediğin nerede vardı ya? Vallahi biliyorsun benim televizyonda izlemeyi en sevdiğim şey birilerinin Arap kılığına girmesi. Doğru. Şimdi İngiltere'de polis Batman ve Robin karakterlerine bürünmüş. Ay çok sıkıcı. Kıyafetlere bürünmüş. Ondan sonra eve gitmişler. Bir eve operasyon düzenlemişler. Ne demişler ne yapmışlar Abi bilmiyorum Batman ama. Demiştir. Kıyafet ha Kıyafet balosu varmış evde de ondan. Öyle Çadılar gitmişler. bayramı vardı geçtiğimiz günlerde. Acaba o güne mi denk getirmişler hocam? Tabi kıyafet balosu diyorum ama. <Gülüyor> Gelinim neler, sen anlatıyorsun. Neler dönmüş neler o kıyafet balosunda İngiltere'de. Yani bu uyuşturucu satıcılarının evinde miymiş kıyafet balosu. Hem satıcılar varmış, hem alıcılar. Alıcılar varmış. Böyle bir e, piyasa ya. Onlar yok. da ne uğraşıyorlar kıyafetle? Zaten bu Meriti üçüncü herkes bir başka kılıkta görünmüyor mu? Öyle diye biliyorum. Ben de filmde seyretmiştim. Öyleydi yani. Arap kılığına biliyorum. girselermiş keşke. <gülüyor> O çünkü çok <gülüyor> randıman sağlıyor. Arabkalığın daha önce girmişlerdi sonuç alamamışlar. Ondan sonra tabii bu Batman'le Robin müdahale ettikten sonra 7 polis gelmiş üniformalı. Gerçekten Onları... Batman ve Robin'in Hiç gelmesine gerek yoktu polisin. Bütün iş bittikten sonra gelirdi polis buraya değişik bir şeyler olmuş diye. Herkes orada bağlanmış. Hazır bir halde paketlenmiş <gülüyor> Bunlar niye ilk başta polis <gülüyor> kıyafetiyle gitmemişler? Madem bu kıyafet balosu. Hadi o kıyafet balosu. Bence <gülüyor> daha esprili olurdu Batman ve Robin'in. Evet bence çok mantıklı dedi Biz Batman. de polis kılında geldik. Batman ve Robin kılığında da bildiğimiz kadarıyla bir şey yok. Bir tight giyiyorsun, üstüne de renkli bir tight giyiyorsun. Onun üstüne de. B Be Pelin tipi bir şey takıyor. Pelin tipi bir şeyle. Ne kadar güzel şahlanıyorlar. Ya da bu polislerin de niyeti kötüydü. Ne ki anlamda. Yani değil. hani kaçırabilirsek, şey yapabilirsek belki bir şey olur. Partide falan. takılırız o zaman. Ha, partide partide polisler güzel. içeride yakalandılar gerçek polis baskınında. Biz gizli girdik demeye getirdiler. O da olabilir. işte ben de ondan şüphelendim birden. Böyle bir haber var. Oktay resmen paranoyak oldun. Dikkatli başka uyuşturucuyla ilgili haber yok. Buyur Ama Aman ne güzel. Bu kadar Buyur mı? A ben de bir tane buldum. Avrupa'da euro'lar eriyormuş 50 euroluklar. Nasıl eriyormuş? eriyormuş? E, 50 eurolukları çünkü gençler e, bir takım e, kötü maddeleri ki bunları söyleyeyim Ya e, ne bu sabah ya? Narkotik programı <gülüyor> mıyız neyiz ya? Yani? Ve oradaki kimyasallar o 50 eurolara yapış. Diğer paralara da sirayet et. O paralar tül gibi olmuş böyle. Yani kafaları da tül gibi olmuştur da e, tedaviden kalkacakmış yeni 50 euroluklar geliyormuş. Herkes hazırlasın 50 euro. Ege var mı sende de 50 euroluk falan sağlamama. vardı da kullandım ben. <gülüyor> vay. <gülüyor> vay. Vay vay sen de az çakaldıysın ha. Ha dedim ya yani, ne olur ne olmaz abi bu, güvenmeyeceksin. Çok önemli haberlerle devam Eliniz. ediyoruz. Kış geliyor. Doğru. İngiltere'de geldi bile. Artık turşular kuruldu sobalar yakıldı, kestaneler çizildi. İngiltere'de turşu kurma teknolojisi var mı ya? Aa, misin? İngiltere turşunun güzel. ana vatanı neredeyse. Çubuk, Ankara Çubuk bir İngiltere ee, Londra 2. <gülüyor> Ege var mı turşu kurma? <gülüyor> var tabii canım. Neye kuruyorlar abi? Yani Neye kuruyorlar? Bu şeyler <gülüyor> var ya şimdi artık <gülüyor> pek kullanılmıyor tabii de bu şövalyelerin zırhları oluyor ya gövde kısmı Evet. onun yanlarını lahana yapraklarıyla kapatıyorlar kol deliklerini He. içinde dolduruyorlar. turşuyu. Basıyorlar turşuyu çok güzel. Ee, İngiliz'in turşusu da yaman olur. Onlar yalnız ee, şey... Aspirin koyuyorlarmış. Ne? İçine. Bir tane aspirin koyarlarmış. Ondan sonra o turşu yediğin zaman ne ağrın kalır ne sızın Tabii affedersin. Şey, evet. e, yapılan araştırmada erkeklerin e, kış aylarından çok fazla etkilendikleri ortaya çıktı. E, maalesef erkeklerde el üşümesi. Ayak üşümesi Gönül üşümesi gönül Ya üşüme. ne demek ya El ayak aylarından... üşünce gönül zaten üşür abicim Kış ayından etkilenmek ne demek Erkeklerin etkilenmesi ne demek ya Daha Adınlar fazla etkileniyor mu? Soğuk hava biliyorsunuz erkeklerde çeşit çeşit Musibetlere neden oluyor Hatırlayınız soğuk bir hava Ne oldu sıcak havaya girdiniz Bir anda ne oldu ...nereye gitmeniz gerekiyor? Kabahat hale. <gülüyor> Lavabo olacak Oktay'cım lütfen. Lavaboya gidiyorsunuz tabii. E, erkekler lavaboda daha çok vakit geçirdikleri için ne oluyor? Orada her türlü mikroba açık. Açık, Hep açık, her türlü mikroba açık oluyorlar. Erkekler kışın daha fazla hastalanıyorlar, daha fazla etkileniyorlar. Depresyon, depresyon, manipülasyon... Hep bunlar erkeklerin yaşadıkları sıkıntılar. Ee, uzmanlar ayrıca erkeklerin iyileşme sürelerinde kadınlara oranla nispet diyor. Ne iyileşme? Neyden neden iyileşmeye? Rahatsızlıklarına. El ayak üşüdüğü zaman ne yapıyoruz? Hast Ege mesajı yapıyoruz. E hani daha dün dedin havasız, vücut sıcaklığını düşürünce, üşüyünce daha sağlıklı ben oluyorum. Ben sana ömürümüz... düşürdüğümde hasta mı ol dedim. Ölümümüz Onun kıvamı ben, ayarlayacaksın. Bir şey, şey dedim daha dün. Vur deyince öldürüyor Oktay. Şimdi Oktay da haklı, Fahir de haklı. Erkekler 3 günde ayağa kalkarken... <gülüyor> Senden de beklenen yorum geldi. Evet. Erkekler 3 günde zımbı haline gelirken kadınlar da bu 1-2 saate kadar inmiş vaziyette. 2 saat bir sürü. Ay grip oldum yarım saat sonra çıksak. Bir ateşim kadın. çıktı. Şak yatıyor kadın. Yok düzeltiyorum. 1-1,5 bir, bir gün civarındaki bir sürede kadınlar gerçekten inanılmaz bir hale geliyorlar. Ee, kadınlar uzmanlar... demek ki Wolverine gibi. Öyle. Kadınlar zaten... Hemen kadın... her türlü musibetten kendilerini... Arındırıyorlar. Yeniden organlar çıkıyor. Yaralar kapanıyor falan. Siz grip algı, soğuk algınlığını nasıl bir nasıl ortamda büyüdünüz ya? Beni <gülüyor> sabah sabah bahattırıyorsunuz. Ne tür yaralar açılıyor vücudunuzda ve nerelerinizde açılıyor? Madem yani, Turşu dedik İngiliz dedik. Gönül yaraları <gülüyor> açılıyor. O zaman İngiltere'den bir haber vereyim. Eğer haberiniz bittiyse Fahir Bey. Finito. <gülüyor> ne oldu senin İtalyanca kursunu ya Fahir? İtalyanca kursum aslanlar gibi. Ne, dün. Dün gidemedim. Dün ne zaman söylüyorsun Dün gidemedim. En son abi. ne zaman gittin? Haftanın günlerinde kaldın değil mi Fahir sen? <gülüyor> Olur mı canım? Haftanın günlerinde kalır mı insan? Ne öğrendin en son haftanın günlerinden sonra? Haftanın günlerinden sonra çok karmaşık şeyler öğrendik. Onları sindirme aşamasındayım. Kimseye de yanlış bilgi vermek istemediğim için İtalyan kültürüne saygımdan dolayı burada susmayı yeğliyorum dikkat ederseniz. Türkçemize de hakimim. Yeğelemek. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre İngiliz kadınlarının %35'i yemek pişirmek, çamaşır, bulaşık yıkamak ve etrafı silip süpürmek gibi işlerden dolayı maalesef muzdarip Hayır. Başka e, şeylere başka, başka şey vaktimiz kalmıyor yani. Evet. hani Ev... ya ben... Daha zaten bütün işler yapılmış. Daha ne vakit kalsın. Hayret bir şey yani. İngiliz gazetesinin haberine göre araştırma yapan uzmanlar Kadınlar bu işlerden dolayı Tabii ki çok yoruluyor Seks arka planda kalıyor demiş Oktay <gülüyor> <O> <gülüyor> Ne var abi Uyuşturucu verince bir kızıyorsun <Gülüyor> geri, plan, bir kızıyor. geri plan denir ona <gülüyor> Arka planda denmez Oktay ya Kafada neler dönüyor adam Böyle yazıyor abi yani Onlar öyle yazıyor diye Sen niye onlara iştirakçı oluyorsun ya <gülüyor> İştirakçı <gülüyor> Kadınların yarısından fazlası temizliği 6 saat ayırıyormuş Ne <gülüyor> temizliyor bunlar kaç tane şato var İngiltere'de 6 saat ne temizleniyor ya Hayret bir şey sanki bütün İngiliz halkı da şatolarda oturuyor O kraliçe Elizabeth'in kaç sarayı var git tükür yala bütün saraylar O kadınca izler Yarım saat hallediyor. ediyor İki gelini var iki geliniyle oturuyor Hop. Düzenli olursan her gün bir yarım saat iş yaparsan uzamaz ama sen 15 gün 20 gün dokunun ondan sonra girerse 6 saat 7 saat bunlar. Bak Ege girersin. öyle yapar mesela. Her gün gider yarım saat. Bir tuzumu alırım sabahtan. Akşam da bir elektrik süpürgesi yaparım. ev sana cillop gibi olur. Doğru. Ama işte İngiliz kadınlar 6 saat ayırınca maalesef 15 dakika kalıyormuş. Ne? Yani özel işleri için. Özel işler derken arka plandaki işlerden Arka plandaki işler için bazen. 15 dakika ki İngiliz erkekleri herhalde bu duruma. Münu yeter yeter daha <gülüyor> diye biliyoruz biz İngiliz erkekleri Ondan sonra da kadınlar daha çabuk iyileşiyor işte diyorlar kadınlar daha çabuk iyileşiyor erkekler hastalanıyor polis de ne yapıyor kıyafetleri giyiyor <gülüyor> Robin kıyafetleri <gülüyor> valla bütün gitarı ne olup bitinden haberimiz oluyor şu gazetelere bakacağım şöyle bir gün bir İngiliz'in günü böyle bir şeyi doldurabiliriz. Değil. Kocası ben hasta kadın gibi. evde temizlik yapıyor işte İngiliz. Ve adam ya. eve geliyor elleri ayakları buz gibi 15 dakika o evi zaten bir yatağa yatıyorlar. O, ay, aman dokunma diyor ayağım buz gibi. Zaten İngiliz erkeğin esprisi de belli. Ne esprisi? Yok turşu yedim bugün ay bak hayatım fas orada. <gülüyor> Ondan sonra bir iğrenç geçen bir 12-13 dakika sonra ay hayatım ne güzel ev tertemiz olmuş ellerine sağlık dur ellerini öpeyim mucuk mucuk falan filan derken. Ooo biz ayrılar sürenin burada <gülüyor> sonuna geldik. Oluyor. Oktay bizim program devam ediyor. <gülüyor> İngiliz erkeklerinin süresi sona ermiş. Ondan bahsediyoruz. Abi bu arada İngiliz... Bir saniye. <gülüyor> ya, bir saniye. Köstebank. Buyurun efendim. Aa, Aa ne olduk ya? Ne olduk Ne olduk delisi olduk ya. Ne olduk deme Orada belli. arkada niye ne adam oldu? tekrarlıyordu biz anlamıyoruz diye mi? Hayır o Köstebank. İngilizcesini söylüyor. O Türkçesi söylüyor. Ha aynı anda. Aynı anda. Çünkü ediliyor. İstanbul ve Ankara da aynı anda ya fire. Doğru. Öyle evet, İstanbul bir şey. için bir, Ankara, Ankara, için. Ankara için. Şeyler aynı demek. Çok güzel. Dünya üzerinde. Dünya üzerinde. Kaç tane üzerinde... haber varsa hepsi farklı. <gülüyor> <gülüyor> Var mı Fahir? Yok canım bir İngilizden daha bahsetmek istiyorum. Öf. Değerli İngiliz sanatçısı. Yeter artık ya İngiliz İngiliz. İngiliz değil canım. İngiliz dediysen gerçek İngiliz mi zannettin sen? Laf. İngilizli yalan bu. bu adamın nereli olduğu bile belli değil. Kim çıkacak çok merak ediyorum Sasha Baron Cohen dayak yemiş çok önemli bir haber İngiliz'in biliyorsunuz çok size Bizde şey kimse. Şakacı var ya bizde. şakacı kimse. O adamın adı neydi ya? Bu yaşlıyı diyorsun değil mi? Çetin. Çetin bravo. Neydi soyadı Çetin? çetin. Tekin doğru değil Çetin. Altan da değil Keki. Çetin. Çeki. Çetin Çeki. Çetin Çeki. De Hayır Çetin. Çetin, Çetin Kekil Durmazel değil Çetin Yeter Yeter, yeter, yeter O değil Yeter değil. <gülüyor> e, İngiliz komedyen e, Sasha Baron Cohen e, Biliyorsunuz Borat tiplemesiyle Şey yapmıştı Geçen gün bara gidip Bir beyefendiye Kıyafetleriniz çok güzel Terminatör'de vardı ya Terminatör 2'de gidiyor. Botlarını <gülüyor> falan filan istiyorum diye. Ona benzer bir şey söylemiş. <gülüyor> Bu arada yaptığı neydi? <gülüyor> Makine sesi. <gülüyor> Makine sesi yapıyoruz evet. herhalde. İç, i̇ç ses yani. Evet. Öyle. Fakat en son cümlesini... Onları bana sat, onlarla sevişmek istiyorum diye bitirince... Aynı olay, yani orada yine bir Terminatördeki. <gülüyor> Terminatör'deki vakanın aynısı gerçekleşmiş fakat farklı bir açıdan. Farklı bir açıdan olmasının sebebi. Çünkü herifi... hem kıyafetlerini kaybediyordu Terminatör'de aynı zamanda dayak yiyordu hatırlarsanız. Burada kıyafetler üstünde kalıyor bir de dayak mı atıyor? Bir de dayak atıyor üstüne ağzını burnunu birbirine lanse etmiş. İyi Kazakistan ee, sevinmiştir. Kazakistan Herkes hani tabii bu arada bir gıcık ya bu bir adam ama. milli bayram. Vallahi öyle güzel bir gün diye herkes anlatıyor. Ee, birkaç gün kendisinin tedavisiyle <gülüyor> meşgul olunacak. Önümüzdeki günlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz demiş. Dünya üzerinde bir araştırma yapılmış. Lotto'da çıkan en en küçük en az çıkan sayı dünya yani bütün lotolar değerlendiriyor abi loto dedim öyle değil. sayısal var şans mu? topu var bunun şeysi var falanı var filanı var loto diyorum loto, sayısal loto sayısal loto ama e, şans topunda da 5 artı 1 canım sen de öyle söylüyorsun değil mi? tamam burada e, mesela, on 10 numarada da 10 tane numara var ben size biraz yani. ipucu vereyim ver canım en çok çıkan sayı 38 38 dünya ben kaydediyorum üzerinde. 38 bu hafta da çıktı zaten dur bakayım ondan sonra 12 yıllık istatistikler tutulmuş evet en az çıkan sayı 23 Bence bir asal sayıdır 19 Çok havası ya <gülüyor> Sen de asal sayı söyler misin? 23 diyorum ben de ben hiç Asal söylerim. havası atmıyorum o asal havası ama ben 19 söylerken hem asalın havasını atarım. İkiniz de çok yaklaştınız. Doğru bir asal sayı ama sayılar maalesef nanay. 7 mi? Doğru 13. değil mi? 13. 7. 13. 13. O da yani çok yalan. 13. Efendim 13'ün uğursuzluğu bir kez daha böylece ispatlanmış oldu. Değil mi? Ya sayısal loto birliği böyle bir açıklamada bunu Türkiye'de de 38 en çok çıkıyormuş. Geçen hafta çıktı diyorum. Geçen cuma çekilişin cumartesi çekilişinde. Niye bu 38'in üstündeki rakam topu ağır mı çektiriyor acaba? Daha çok boya kullanılıyor. Çünkü 3 8 simetri gibi bir şey var ya orada. Sana bir çalışma. Çünkü 8'i yukarıdan aşağı böldüğünde bir tarafı at, ne oldu? 3. Ondan sonra 25 çıkıyormuş. Bak 25'te de boya fazla mı? Yok. 28'de daha fazla. Ya bu bir zamanlar bir kitap çıkmıştı. Yalan onlar ya. Bilimsel tekniklerle sayısal loto. Aa öyle deme. Niye kimse eline sopayı alıp o adama bilimsel teknikler yani ne olduğunu anlatmadı en ya. En güzel sopayı işte kalem adam bir Kalem kalem. ]ydi. Sayısal loto'nun kalemi vardı ya. En güzel teknik evet. Ee, en güzel tokat gibi cevap oldu o kitabı yazan adama işte. Ama yani onlar bir kere Çin'den geliyor. Ve Çin mallarını bildiğim kadarıyla biz protesto ediyorduk yani. Doğru geçen gün ninja kılıcı alacaktım almadım. İyi ha. yapmasın. Bahir siyasete atılacak ki bir takım çevrelere mesaj veriyor. Bir takım çevreler derken ben herkese eşit mesafede duruyorum. Ben. Bence Çinlilere güzel mesaj versen bir buçuk milyar oyu garantilerdin ama... ...işte hep politik olarak yanlış hareketleri yapıyorsun. Yanlış ya İtalyancadan başlamam hata aldı. Çinceye başlamayı düşünüyorum ciddi ciddi yalnız. Sonra bana şey demeyin. Ne demeyelim Fare? Maymun iştahlı mı demeyelim? Can ne maymun iştahlısıyla ne alakası var? Dünyayla iletişime geçmeye çalışıyoruz yani bir şekilde. Peki... Buyurun efendim veriniz, veriştiriniz. Verelim. Ee, çok önemli bir haberdi. İtalya'dan geliyor. O zaman size bir önemli haber daha verelim. Bugüne kadar efendim e, pek çok dans yaptık. Değil mi? Neydi bunlar? Elektrik boogie, salsa, çaca, rumba ve en önemlilerinden birisi de Arjantin tangoydu. Peki ya Vals? Peki ya Vals? Hepimizin unuttuğu eskilerin vazgeçilmez dansı vals. Sen bir vals arada Vals'e değil mi Fahir? Okutay benim her şeyimi ifşa etmek zorunda mısın? Ben Vals'e gitmedim abicim. Biraz... okulda Vals yaptık biz. Tarko en son Vals'im odur yani. Nasıl bir ortamda büyüdün demek zorundayım. Aristokrat bir ortamda büyüdük. Biz öyleydik. Cuma günleri Vals'la kapatırdık. Efendim e, İtalya'da yapılan bir araştırmada Vals yapmanın kalp hastalıklarına bire bir ap gibi bir şey olduğunu açıklamış Valsapo gibi. Kim yapmış bu açıklamayı? Valsi Sevenler Derneği Açık <gülüyor> İtalya Başbakanı yapmış. Var mı lafın? Vay Hayır. Lafın. O zaman rezil olduk. <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Bunun gerçek olduğu ortada İngiltere Kraliyet ailesine bak kaç yaşında insanlar? 455. Rahat. Rahat. Fren, Frensleri bile yani. 70 yaşında Nereden baksan e Neden mi? çünkü daha küçük yaşta vals Saray balolarında ne yapıyorlar yani bir tane kalp hastası diye. göremezsin yani Gittiğin zaman ama yağlı da yiyorlar Ben yağlı görüyorum yiyor, Onu yiyor bunu yiyor falan <gülüyor> ama valsini yapınca Bütün vücut toksinlerini atıyor 110 kalp hastasını almış İtalyanlar Vals yaptırmışlar <gülüyor> <gülüyor> Birka birkaç <gülüyor> telefonmuş ama Ama öbürleri var ya Nasıl hepsi diğer Ölenleri gömmüşler o derece iyileşmiş yani. Adamlar böyle kuşu içinde mezar kazıyorlarmış. Ve hakikaten Viles'in çok özür dilerim. Moral düzeltmenin yanı sıra çok özür diliyorum. Kendini Bazı bir ise, asil sayarsın ya. Viles'e bütürsün. Say asil sayınca insanın otomatikman neyi yükselir? Asaleti. Asaleti Asaleti ve <gülüyor> moral maşığı yükselir Moral maşığı maşı yükseldiği zaman başka nelere etki eder? Şanzometre Şanzometreler hemen 1500'ü göstermiş çünkü bu 110 hastayı almışlar bir kısmı öldü ya evet. Onları gömdükten sonra herkes birbirine bir bakıyor falan valse devam valse devam Işıkları kapatın valse devam ediyor. Aynen valise öyle ne ya sizin ben ne? yanlış mı anlıyorum iki saattir Dans Dans Niye açıklar, niye kapanıyor abi? Artık yani edilecekleri kadar dans etmişler. E, sabah kadar da dans edecek halleri yok. Yokta sen de yani bir ömürsün doğru. Sabah kadar vals yani. Sabah kadar vals e, etkiliyormuş ya tetikliyormuş. Yani indükleme dediğimiz e, gerçekten bir hadise gerçekleşiyor. Herkese vals dolu günler diliyorum ben şimdiden. Çok teşekkür Hadi ediyorum bakalım. ikinize de. Bu dansı bana ütü. Bir güzel bir vals şarkısı çaldı sabah sabah. Neşemizi bulalım vals. Mario. Bu ama sert biraz. Günaydın. Günay ay, ay, dün, dün, dün, Günaydın, ay, ay, ay, ay. komşular, Morning sabahlar devam ediyor. Telefonumuz 210 30 30. Size davetiye vereceğiz ama size yanlış anladığınız şarkıları soruyoruz. Şu dakikaya kadar güzel şeyler geldi. Oktay Demirci bir hatırlayabilir miyiz? Hemen hatırlayalım. Ee, Anam ölmüş İspanyol şarkısı Kumru'dan geldi. Burukacı Ayşegül en son dize arada simit Ondan önce dongi geldi. Dongi pencereye geldi, <gülüyor> geldi yanına. O da Ayşe Gül'dendi. Bir parça püresi üstünde diye ilk nur. Ben bu arada şarkıların orijinallerini yazmamışım <gülüyor> buraya ama neyse. Anlaşıldı ya canım. Bir parça püresi. Dur diyen bekle <gülüyor> yorgun beceylan diyor. <gülüyor> Gelen Var. Bir de interneti tavsiye eden bir dinleyicimiz <gülüyor> daha oldu. Şu <gülüyor> senin in afyon hikayeni bir dinleyelim. Ya o afyonlar. Bir saniye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Do Doğu ben merhaba Merhabalar Doğu Bey dinliyoruz sizi Ben de sizi dinleyebilsem Afyon'u da bekliyorum ama neyse önce ben söyleyeyim de Neyi bekliyorsun Afyon'u? Afyon'u Afyon tabii canım evet. Afyon hikayesi Sen anlat sen sonra hemen ben anlatacağım Söz mü? Tamam <gülüyor> Şimdi iki tane şarkı var Bir tanesi yine bir başka arkadaşım kalırım Giden Geminin Ardından adlı şarkıyı vak vak alırım Giden Geminin Ardından olarak Örde Anlıyor. Ördekler uğurluyor gemiyi gibi Aynen öyle Ö Ördekler kovalıyor gemiyi ee, İkincisi benim hiç Uzun süre bayağı hiçbir şey anlamadığım Bir şarkı var <gülüyor> Ebru Gündeş'in böyle Üzümlerin koşulurken filan diye bir şeyler söylüyor Sen bir yana ben bir yana onu ben senelerde anlayamamıştım, hala şüphelim yani ne oldu? Nasıl buna. o şarkı ya? Belki bir vardı. Kaba çoğu sen de gelemedik yan yana. hatin. Evet tamam. <gülüyor> neresi anlaşılmıyor? Ondan sonrası anlaşılmıyor işte. Yer yer yer yer yandım diyor. Gelemedin yer yer yandım. Yok gelemedik yer yan yana. Ondan sonra bir şey diyor. <gülüyor> yar, sen yan bir yana. yana <gülüyor> sen bir yana. Ben bir yana. Arası boş. Orada bir ha. karanlık nokta var yani. Orada A üzümler falan mı diyor? Bir şey var ona benziyor da üzüm olmaması lazım. Peki onu bir araştırırız size söyleriz. Doğubey'e çok teşekkürler. Teşekkür ederim sağ olun. Kabahat-i Çoğubendi'nin nakaratının 3. mısırasını soruyoruz sevgili dinleyiciler bu arada. Ya şeyi biliyor musunuz siz Yaşar'ın... Neyi? Geri beceli bü, bürgecebegecel... Bü, Gecebele bü, gel. Bü, bü. Ya bu gece gel ya da gece gel. Ne o? Ya da delireceğim. <gülüyor> Günaydın efendim. <gülüyor> Olur mu canım öyle şey? Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Merhabalar Burak Bey dinliyoruz buyurun. <gülüyor> Ee, meşhur bir türkümüz var belki hatırlarsınız ah. İç Anadolu bölgesinden. Ah bir ataç ver Efendim? <gülüyor> Değil. Hayır hayır. <gülüyor> ha, tamam. ee, dama çıkma e... Dam ayrım bostan ayrı mı? Hayır hayır. Dama çıkma başa çık. Ne anlıyorsunuz? Biz anladık anladık. anladık. <gülüyor> isterseniz daha fazla. Ben de Konuşalım. ben de seneler böyle anladım işte o türküyü. Çünkü söylerken çok hızlı söylüyor. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Rica <gülüyor> ederim. Hoşça <kalın>. Nasıl geliyor? O türküyü bir tek çözen Burak olmuş. Herkesin sabah sabah aklına bir şey <gülüyor> soktum diye giriyor. Namaz. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Meral. Meral Hanım buyurun. Nasılsınız? Teşekkürler Neyi efendim. Neyi zavallar ne yapalım be? Ha iyi. Şey devam ediyor <gülüyor> mu bu yarışma şeyi hala devam ediyor mu? Söyleniyor mu şarkılar? Hala şarkılar, türküler devam ediyor. Bitti ama sizin için tekrar şey yapalım. Çünkü başka ha, köşeye geçti. Ama ben onun için aramıştım yani. Tamam efendim alalım bizlere. <gülüyor> yani eskiden bir tane şarkı vardı. Hani A Hello Dark, Darkness My Old Night vardı ya. Evet. Hello Douglas my old friend. Aha sandofsalmas. Ha tamam i̇şte onu ben hello Douglas my old friend demiyordum. Peki efendim <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz yeniden kalmış günler. Hadi bye bye görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. Bye bye bye. Hadi meral. Allah Allah ya uh, telefonla biraz şeydi galiba. Hello Douglas my old friend Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cavidan. Cavidan ne güzel böyle cilveli bir isminiz varmış. <gülüyor> yani Cavidan Hanım bu bizim Ege bazen aklına gelen ilk şeyi söyler. O yüzden böyle. Ne dedim ben anlamadım. Böyle cilveli işveli bir isminiz var. Cavidan ne ben demek? De Öylesiniz <gülüyor> muhakkak. Maşallah maşallah. İyi bir çıkalım o zaman. Benim <gülüyor> <gülüyor> sizde bir alternatifiim yok. Sadece isme. Ne demek Cavidan? <gülüyor> Cavidan kraliçe demek. Kraliçe. Çektiği kraliçe. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp Cavidan. Hadi ben Ama bir şey yaptım. Ne işte evet. tamam uzatmıyoruz. <gülüyor> bir taraftan da Cavit var şimdi bak. Cavid ne kadar sıkıcıysa Cavidan o kadar eğlenceli. Cavit ne? Cavit ne demek? Oğlum demek. erkeği. Erkeğidir. Bu da seksi kral. <gülüyor> Erkek kraliçe demekmiş Cavit'te. De. <gülüyor> PDR'nin içinde hiçbir şey giymiyor. Ya Cavit'in Dora varmış ya. Kim o? Eskiden bir artist. Artist varmış <gülüyor> ya. Artist ve kraliçe varmış. Çok ünlü bir artistmiş 63 yıllarında. Hımm. Ölmüş. <gülüyor> Yok bilmiyorum ön herhalde. <gülüyor> Kazadı mı? 63 <gülüyor> yıllarından ne demek Cavit Hanım ya? Ya <gülüyor> 63 doğumluyum. O zaman babam çok seviyormuş onu. Ha, oradan gelmiş. Hı, -hı. Evet. kimmiş peki? Ya Cavit. Cavit'le alakam yok. Cavit erkek ralisi. <gülüyor> Buyurun efendim. Cavit Hanım'ı biliyoruz. <gülüyor> şey, hani o Yıldız Tilbe'nin bir şarkısı var. Hafife alma. Aşk vurur insanı. Ha. Fahri, Fahriye abla. <gülüyor> Aa, ben hadis aldığı diyor. Fahriye abla <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir de hani Fransız bir şarkı var. Sütü seven kamyon şoförü. Ha onu internette de çok eğlencelisi var. İsterseniz şeyi arayın. <gülüyor> Neydi o? <gülüyor> Emre, Emre. Emre diye bir dinleyicimiz var. Youtube'a hakim. <gülüyor> Orada ne seyredeceğimizi söylüyor bize. Çok teşekkürler. Görüşmek tamam. üzere. Tamam. Bye bye. Ciao down. Fahriye Allah. Aç grubu. uyarı şarkısı. Oktay o afyon. Ya şimdi United izlenenken... efendim. Öf. Merhaba, merhaba günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sevil Kıvan'la. Sevil Hanım dinliyor sizi. Evet. Ya bir tane şey vardı. Aslında ciddi bir şey bu. Neşet Ertaş'ın bir türküsü var. Hapishanelerde öyle John Guardian diye bir şey. Bilmiyoruz. Evet. Aa biliyorsunuzdur. Biliyoruz biliyoruz. Onu şey diye söylüyorlar hep. Hapishanelerde ölem canım gardiyan. Hani gardiyanı çok seviyormuşuz gibi oluyor o zaman. Belki seviyordur ya. Ya da olur da mu zaman. ama öyle değil. Hapishanelerde öleceğim gardiyan ne şikayet ediyordu. Tamam. Ha. Tamam seviyorum. Şikayet ama ama ne gardiyan ne şikayet da onun ediliyor? toprağıymış. Ne, ne, neymiş? toprak yani. Ay Top. ne demek? Yani devre gibi devre. Ay olmaz olmaz öyle şey ya. <gülüyor> Gardiyanla toprak mı? tabii içeriye şey sokuyorlar. Sevil şöyle. sen hiç üzülme ben anlatacağım bunlara. Ya bu çok sonra. ciddi bir şey. Tamam. İşte ben davetiye kazanmak için bu ciddi konularla sizi rahatsız ettim. <gülüyor> Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah Çok teşekkür ederim Güldüğümüz abak beni sinirler, sinirler bozuk oldu. onunla Bu ciddi konuları alet ettim der gibi bir şey oldu ya Arkadaşlar bu yani gülüyoruz zehirleniyoruz ama böyle ciddi konular Oğlum ben şeyi ee, merak ettim açığa Afyon da şimdi ben bir ellerimi yıkıyorum Günaydın Günaydın merhaba Merhaba efendim İyi günler. Kim görüşüyoruz Engin ben Engin bey dinliyoruz ee, Ben eskiden yanlış hatırladım birkaç tane vardı ama bir tane Kaya'nın vardı bu hüzün tünellerinde iyi ben şey üzüntü tünellerimde diye. Ya onu başka türlü anlamak da mümkün değil. Yani ben de aynı şekilde uzun süre söyledim onu. Ben de üzüntüm ellerinde diye. Evet. Ha öyle ben de öyle anlıyorum. Hala hadi öyle söylerim. Bence doğrusu da o. <gülüyor> Bence o. de öyle o. Hüzün tüneli diye bir şey oldu. Hüzün tüneli diye mi anlıyordunuz? Ben anlayamadım. Hüzün tünelim de derdim. Ha hüzün yani. Herhalde doğrusu Hüzün Tünelleri. Hüzün Tünelleri de bir sonraki şarkısı Kaya'nın 1 2 3 4 gözler şampiyon olduğu için <gülüyor> Bence bizim bulduğumuz şey daha mantıklı. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> bir mi? tane daha vardı onda. Onu, da onu da var. söyleyeyim. Bir de bu Sezen Aksu'nun Firuze'de vardı. Üzün buğusu gibisin Firuze diyordu. Evet. Ben onu üzüm kurusu gibi <gülüyor> Ya onda da üzüm buğusu gibi diyor. Üzümler mesela sabah <gülüyor> sabah buğdu, yani buğdu üzümü doğru tutturmuşsunuz da <gülüyor> kurusu <gülüyor> dedi. gerçi bir yaştan sonra zaten o şarkıda Firuze'nin üzüm kurusuna dönüşü anlatılıyor. Herhalde. Peki sağ olun efendim görüşmek Görüşmeler. üzere. Görüşmeler. Kayısı kurusu da ne sıkıcı bir şey. Ne Abi senin ne ya. alıp veremediğin var pestille, kuru meyvelerle ya. Koca sektör muhabbettin ya. Sen niye şahsı alıyorsun ya Faik? Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyorsun efendim? Günaydın ben Ciidem. Ciidem anam. Ciidem anam. Evet. Nerede Cafer'in? Nerede Ciidem efendim? <gülüyor> Hiç böyle bir bir şeyi yok. Yok vallahi. <gülüyor> ne, ne yalan söyleyelim. <gülüyor> Neyse artık idare edeceksin. Buyur efendim. Ee, benim bir arkadaşım Yaşar'ın e, Cezayir Menekses diye bir şarkısında İmdat, hı hı. Diye bir, e, şey evet. imdat inemiyom diye bir şey geçiyordu Onu imdat inemiyorum diye anlıyordu İmdat inemiyor. Evet aynen öyle <gülüyor> Gerçi o albüm işte yanlış anlamalar albümü yani. <gülüyor> Geri gecel bu gecede o da albümde albüm. Öyle başlıyor İyandasın... Delireceğim demiyor mu orada? Gelir ecel diyor Gelir ecel diyor onu da herkes delireceğim anlıyor Peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İsmini <gülüyor> aldık mı dinleyeceğiz? Aldık. Çiğdem dedik cidden. ya Cavidan değil dedik. Doğru. Üzüldüm. Aldık. <gülüyor> ya şimdi... <gülüyor> ben bir şey Aviyonumu anlatacağım. <gülüyor> Avyonla. Ya ama gerçekten çok... Günaydın ya. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serhan. Serhan Bey dinliyoruz sizi. Ee, benim bir arkadaşım başı diye yaptığı bir hata. Hıh. Duman grubunun hepsini kendime sakladım diye bir parçası var evet. Hayır seni, seni, kendime <gülüyor> seni kendime sakladım Seni kendime yaptığı hata da Hepsini kendime sapladımdır Sapladı Sapl mı? Evet <gülüyor> Bares, <sertmiş. gülüyor> uzun Bu şekilde ya. Yani. Seni kendime sapladım da bir ya Hepsini kendime sapladım <gülüyor> da zor oluyor Hep, ya Hepsini kendime de... sapladım Hepsiniyle seni hece olarak da uymuyor ki nasıl oluşuyor Her şeyi ben hesapladım diyor ya Orayı Her söylüyordu yani. Evet evet Hep evet. Hepsini kendime sapladım. sapladım. Seni kendime sapladım. Yani seni kendime sakladım. Hepsini kendime sapladım. sapladım. He, şimdi anlaşıldı <gülüyor> mantıklı. Evet evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Herkes ya, de bir ya, günler. Evet, iyi Yalnız iyi. şimdi ta Kaan Tangöze askere gidiyormuş ya. He. Hepsini kendime sapladım falan diye bu yanlış anlaşılırsa. <gülüyor> birliğinin neşakaydı <gülüyor> olma riski var. Herkes de bir arkadaşım üzerinden diye anlatıyor yalnız Yok canım utanmayıp söyleyenler de var. Belki de arkadaşıdır canım. Ben mesela Afyon'da... E, <gülüyor> arkadaşım vardı seninle. <gülüyor> bir arkadaşım, arkadaşım vardı Hadi Afyon'da. dinle vallahi bak telefonlar şu anda şey oldu. Herkes sussun <gülüyor> Oktay'ı dinlesin. Evet. Aa, hayır canım eğer telefon edilsin. Çünkü... Ama sen de Afyon'u anlat artık Oktay. Tamam anlatacağım ben de yani bir yandan da Afyon telefon diye gelsin diye diyorum. Telefonları yani. Afyon telefonları kuruttun. Afyon nereye kadar? Şimdi Afyon'la... İzmir Ankara arası hani o uyku sersemliğiyle Kalkıyorsun bir el yüz Kabahat yolu evet. oralara gidiliyor Ondan sonra orada bir ben Bir ülkenin evet. bir şehrinin Böyle anılması ne kadar Çirkin ya ne gibi Niye abi sen ben öyle anılacaksın Afyon deyince aklımıza ne geliyor Kaymak geliyor Afyondan mola veririz de rahat ederiz diye Ama ne kadar güzel Nasıl güzel anlamadım <gülüyor> Ya hiçbir ülkede böyle bir yer yok yani böyle merkezi bütün yolların geçmesi. İtalya'da var Roma. Roma da öyle birinde çünkü bütün yollar Roma'ya çıkıyor ya. Otomatikman bütün mesela Floransa'dan diyelim ki şeye gideceksin. Napoli'ye. Napoli'ye gideceksin. Nereden gideceksin? Roma üstünden gideceksin. <gülüyor> çünkü bildiğim bir <4. gülüyor> dördüncü şehir yok. Öyle olur mu Milano Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ya ben isim vermeyeyim çünkü çok utanacağım bir şey söyleyeceğim birazdan. Senin ama bir Baş... kodadık. Peki. Kodadığımız olsun o zaman. Muzaffer yani. <gülüyor> <gülüyor> abi sizi şa şey şarkısı var ya. E, süprüntu hurda işte modern sabahlar taş gibi burada şarkısı var ya. <gülüyor> abi ben oradaki süprüntu hurdayı süprü duhurda adı anlıyordum tamam mı? Ne? Ne? <gülüyor> süprü duhurda. Şimdi duhur diye bir şey vardır tamam büyük ihtimalle diyoruz süprü neden kocam? Ben Dü... bunu sonunda artık böyle baktım kendimi bulamıyorum arkadaşa sordum Abi orada süprüntu hurda diyor dedi. Hadi ya, ben ancak de... öyle uyandım ya. Duhurda ne zaten abi? Abi Buzu... duhur işte duhur, duhur diye duhurda. Duhurda. Falan, bir, bir duhur. Kafi biz... bana mantık ya. Yani, Modern sabahlar şarkılarını biz eski Osmanlıcayı <gülüyor> <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz daha akılda kalsın diye pozu vermiş. Oo ya hiç Aslı mı benim bir arkadaşım başına geldi de? <gülüyor> Peki Muzaffer çok teşekkür ederim. Hoşçakal. Vallahi en güzelini yaptım Muzaffer. Bir evet, arkadaşımın başına geldi. Evet, bunlar Bir arkadaşının başına geldi. Hayır, sahte isimler arasın Bir tek Cavidan sayısını <gülüyor> gerçek isimleri. Bak Cideli başkası. Ya da herkes Cavidan mi? diye arasın ya. O daha güzel olur. Olur mu canı? Gerçek Cavidan'lar o zaman yitip gider yani. Neyse ben e, ya, şey ya, anlatacağım onu unuttum ben. E, şimdi Afyon'da işte neyse gittim elimi yüzümü yıkadım falan gece. Senin de ne bir bitmedi şey. birader yıka yıka <gülüyor> ne bir şeymiş ya. Kırklanmış <gülüyor> Afyon. Adam yani, törensel <gülüyor> bir hadiseye çevirdi hayır. ya. Hayır şimdi öyle diyorsun ben, ama hey. bizimin <gülüyor> Ankara arası zaten uzun mesafe ya. O yüzden uyuyunca böyle çapak oluyor gözde. Çok Afyon'da <gülüyor> bir tane otel vardı. Ney ne bileyim işte bu sıcak su otellerinden bir tanesi. Evet, biz İzmir'e gidip gelirken üniversitede birinde yılbaşında Muazzez Ersoy çıkıyordu. <gülüyor> Pek özelmiştik. <gülüyor> Neyse. Eee kırklandın sonra. Neyse kırklandın falan. Efendim. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın, günaydın. Radyonun sesini kısalım mı? Biz bu. Kız. Ben isterseniz kısalım, siz kısalım. Alo Cavidan. Evet Cavidan benim. Kimle görüşüyoruz? Cavidan. Israğım da evet, Cavidan. Cavidan olarak demiştik o yüzden. Erkek Cavidan diye not edelim o zaman. <gülüyor> evet erkek Cavidan. Ee, benim oğlumun bir e, yanlış anlaması vardı. Kayanın bir parçası vardı. Kaç yaşında oldunuz? E, şu anda 17'de. 17. E, 91 yılından bahsediyorum. O zaman 3-4 yaşlarındaydı. Ee, benim, benim disketlerim vardı. Şarkıları benim disketlerim vardı anlıyordu. Benim diskette nasıldı o şarkı? Ya? Benim balonlarım vardı var. Onu, Evet, ondan sonra onun için benim disketlerim vardı diye geçiyordu. Çocuk teknolojiye da... meraklıymış ama. Evet, o zaman bilgisayar yeni yeni şeydi. Ee, o benim disketlerim vardı diye söylerdi. Peki, üniversiteye başlamadı daha değil mi? Lisede. Şu anda lise son, lise sonda. Lise sonda. Lise sonda. Hadi başarılar diliyoruz kendisine. <gülüyor> Teşekkürler. Üzere. Teşekkürler. Lise sonda çocuğa gidecekler. Babam var ya radyo yani ama cabiden diye. Bitti çocuğun lise ayağı. <gülüyor> <gülüyor> Öğremez canım Arkada nereden bilsin ya Öğrenci Arkadaşı nereden bilsin abi hayır Şeyi nereden bilsin yani onun babası olduğunu Çocuğun ismini vermedi ki 17 yaşında olan dinler, kaç, dinler, kaç tane 17 var. yaşında genç var 95 Çocuk hala o şartıyı söylüyormuş oldukta, ama Bugün 17 yaşında olan 1-2 kişi var doğru Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben Murat Bey, Buyurun efendim ee, Levent Yüksel'in bu ilk e, çıkış yaptığı bir kaseti vardı Onda bir şarkı vardı Yatağıma gir falan mı? <gülüyor> Dolmuşlar havalandı mı? Ha, e, Aynen öyle. Bilmiyorum, daha önceden söyleyen oldu mu onu? Son kuşlar havalanmış diye o bölüm var ya. Halanmış. Ben onu Tonguçlar olarak aldım. Siz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tonguç mu? Yani bu, tonguç herhalde bir kuş çeşidi olsun gerek. Ha havalanan bir şey olduğunu tahmin ediyorsun. Yani, evet bir havalanan bir şey Tonguç yani. Son uçan <gülüyor> kuşa. Tonguç <gülüyor> denir diyebiliriz o zaman senin. <gülüyor> Sürünün arkasında toplayan kuşa tonguç deniyor evet. <gülüyor> Dile ben yayını geç yakalım. Daha önce söylediğim oldu bilmiyorum. Bu yeni bir grup var. Onu tam anlamıyla silemeyeceğim de işte gelsin biri, gitsin biri. Ee, evet, onu ben de Red miydi, Red miydi? Herhalde bilmiyorum. Ya yani o gruplardan bir tanesi onu böyle acayip bir şekilde bir harfi, başka bir harf, bir Gelsin arttırdım. biri gitsin biri Sileceğim Gel, gelmişi ha. geçmişini Ben de evet uzun süre on, Bu şarkıya nasıl izin vermişler diye evet, anladım ay, Aynen öyleyiz ve dumur olmuştum yani Dedim onlar özellikle yazılmış o sözler Öyle anlaşılsın diye Büyük ihtimalle öyle ya Rock'n'roll ya bir de Evet set. Evet. Kibar rakçılarımız küfür edemiyorlar. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Reddil o ya. Reddil Redin de şeyini. Ney replikas ne? ne, ne? Red değil, başka bir grup. Redin şarkısı boğazda trafik sıkıştı. Kalbim çok kötü. Düşüyorum aman falan diye böyle Redin. O, o başka bir käl kafalı bir şeydi o. Evet kafalı. Genççam genç, genç bir, şey? bir şey. O zaman yüksek sadakattır. Hayır Yok, hayır yüksek, yüksek sadakat sadakatla değil. Onu da Keltuç'tan. Da. Onun yanında duranı Keltuç değil mi? Bu şey olmasın bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Grippin grippin. <gülüyor> grippin. Grippin. Grippin. Pilar da, pilar da. <gülüyor> <gülüyor> Neler dinliyorduk bir dönem ya? <gülüyor> bir dönem <gülüyor> dedin de aklıma geldi. He, afyonlar sen kırıklandın Senin karoserindeyim ben de atladım orada. <gülüyor> <gülüyor> neyse, afyon neyse, işte neyse, yıkadım falan. O sırada ben tabi Uyku sersemliğiyle uyku bir şarkı olmuşsun mırıldanmış. söylemek istemişsin. Mırıldanmışım. Mırıldanmışım da yani. Ama hırıltı şeklinde çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> diye. <gülüyor> Ve hangi <aynı> şarkıyı da <gülüyor> hatırlatmıyorum. Onu hatırlamıyorum ya. Çok gülmüştük o zaman. Nasıl ya? <gülüyor> ya <gülüyor> şeyi söylüyordum ya. Self control var ya. Evet. Onu ben söylemeye çalışıyorum. Kaç senesiydi Oktay? Sözlerini hiç bilmediğimden Uydurma teknolojisi devredeydi. Söyle. Ve şöyle hafif yüzümü yıkadıktan sonra aynaya baktım. Hemen yanımda bir genç delikanı. Arkada Benden büyük. Büyük. Piteriora bir ligın arkasında sopayla bekliyorsa. <gülüyor> i̇şte o an valla acayip rezil olmuş. Yani o yüzden kimse... Gay, bacak kadar falan. çocuk rezil olur mu ya? Bu <gülüyor> nasıl? Bu genç herisiydi ya. Tabii canım o zaman hiç da... bacak kadar çocuk olmadım ki. Ben böyle gelmişim. Bacak kadar Doğum kadarlığına... kilosu adamın 65 zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> genç herisiydi. Hiç olmazsa dişli doğmamışım ben oradan yırtıyorum Fahir. <gülüyor> ne demek ya dördüncü ayda diş çıkar diye kızıma laf mı atıyorsun burada? Hakikaten ya sen de küçücük günahsız. Seni yine dördüncü ayda doğdu ya Fahir'in. Benim kızım dördüncü ayda doğdu. Tamam abi benim üç buçuk yaşında dişim çıktı o zamana kadar da takma diş kullanıyordum. Rahatladın mı? <gülüyor> Ömrün geberlemekle <gülüyor> mi geçti? Tabii canım. Son bir telefon alacağız galiba. Son ama. Ama işimiz, ismi böyle civerek bir ismi olan. Nasıl civelek? Aa şey, bürgenin anneannesinin Hı. Ee, kapıcılarının adı Şirin'miş. Hı. Ona şey diyorlarmış. Şişt, gel buraya e git. <gülüyor> Nasıl bir gülüştü o fahir? Civelek e neyince dayanamadım. Günaydın Anlamadım efendim. Zaten. Günaydın. Hanımefendi son yarışmacımızsınız. Hakikaten yarışmanın şanına yakışır bir şekilde bitirelim. Valla ben iddialıyım ama bilmiyorum yani. Bilmiyoruz. İsminizi alalım o zaman. E, sonunda falan versem ben olmazsa. Neyi? Çünkü çok katıldım. Rezil olmak istemiyorum daha fazla. Hayır yarışmaya çok katıldınız. Hayır yani sizinle çok konuştum da yeterince rezillik yaptım zaten. Hı -hı. Utanmadan bir daha aradınız. Evet. <gülüyor> Buyurun efendim. Yine okuldan arıyorum zaten de. Hı -hı. Alalım Ve, cevabınızı. E, ben küçükken şey yaparım. da diye bir şarkı vardı. Evet. Benim küçüklüğümde onun etekleri sürdüğüm <gülüyor> o olmuştu. Ee, i̇şte bana da eteği geldi falan. Dans ediyorum ben böyle. Ona söz yazmıştım. Sözlerini bilmiyordum, müziğini biliyordum. Böyle tamamıyla atmaz diyor. Hiçbir anlamı olmayan, olabildiğince içinde şeyli bir söz yazmıştım. Söyleyeyim mi? Hayır. <gülüyor> Bence söylesin ya. Söylesin, söylesin. Söyle, söyle. Yalnız bir dakika, Sizin kimse var mı? Kontrol edeyim de. <gülüyor> Söylüyorum. Söyle. Şofara inci inciya famafişora. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz, <gülüyor> afinli. İsminizi biz yani alalım. Bunu, ve bunu benim çok güzel söyledim iddia ederek karşılarına alır, dans ettirirlerdi, söyledi, söyledi. Bu sabah aynısını yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bir isminizi alalım. Ee, Dilan. Dilan Hanım. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederim, görüşmek üzere. Dilan biz Dilan dan, yay la biz dans ki Dilan'ı ya. Şarkı söyledi. O sadece. dayanamamış orada bir iki oynamış. O ben gözümde canlandırdım. Sha <gülüyor> Çok güzel söylüyorsun ya. Devam etsene. Sha fashin. Günaiden. Ah. kalın kalın 10, 10. sesle söylüyorsun biraz sound. Temizlik yapıyoruz <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> ay ne gibi yapıyor? Far evde temizlik yapıyor. Aa şapşal yine. Far şanslı fışı. Şa. Far far ay ay dün dün dün güna ay ay ayiden.